Hazırlayan rejimden Çelenk Barfra. Merhaba, Açık Radyo hariciden sanat programına hoş geldiniz. Bugün sanatçı bir dostum, konuğum Pınar Öğrenci. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk, selam Çelenk. Biraz Pınar'ı tanıtmak isterim. Mimarlık kökenli bir sanatçı ve yazar Pınar İstanbul'da yaşıyordu uzun süredir. Artık Berlin'i de kattı. Bir süredir Berlin'e yerleşmiş durumda, Berlin-İstanbul arasında ve dünyanın çeşitli farklı yerlerinde mekik dokuduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Video ve yerleştirme ağırlıklı bir üretimi var. Toplumsal ve politik içeriklerini günlük ...gündelik hayat pratikleri ve insan hikayeleri kesiştiği noktalarda ortaya çıkan işler yapıyor. E, pek çok yerden çalışmalarını hatırlayabilirsiniz ama... ...kendi anlatımıyla antropolojik özellikler taşıyan işleri... ...aktivizmden dinsel ritüellere kadar uzanan bir yelpazede... ...kolektif hareketler, milliyetçilik, kültürel asimilasyon, savaş, göç ve kentsel dönüşüm gibi konulara odaklanıyor... Konu ve coğrafyadan bağımsız olarak tabii ki değişkenlik gösteriyor. Materyal kültür araştırmalarının izlerini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde araştırmaya devam ettiği işlerde de bunları daha önce kendisiyle konuştuk. Irak, Şili, Meksika gibi sömürgeleştirme süreçleri geçiren ülkelerdeki sınıfsal farklılıklar, şiddet, kentsel gelişme gibi temalara da odaklanıyor. Tabii ki mimarlık kökeninde bütün bu odakta ayrı bir yeri. ...olduğundan besteci zenginleştirici bir pratikten geldiğinde vurgulamak gerekir. Mars'tan da hatırlayabilirsiniz Pınar Öğrenci'yi. İstanbul'da uzun yıllar bir proje mekanı, bir kolektif devam ettirdi. Onu da soracağım Mars bir şeye dönüşüyor mu diye. E, hariçten sanatın gündemine de giren birkaç vesile var. Bu sene 2018 içinde daha doğrusu iki önemli uluslararası BNL'e birden katıldı Pınar. 12.si düzenlenen Guanju BNL'i ve 6.si düzenlenen Atina BNL'i 2018'de arda arda katıldığı iki BNL'di. Yakın dönemde de bir sunum performansı olacak yerleştiği Berlin'de. 30 Ocak'ta bu vesileyle bir araya gelmiş olduk. Şuradan başlayamak istiyorum Pınar. Sen bir süredir Pratine Berlin'de devam ediyorsun. Yani İstanbul'a gelip gidiyorsun elbette. Burada da evini koruyorsun. Ama Berlin'de e, yaşamayı tercih ettin. Mars'a ne oldu bütün bu süreçte? Biz senin çünkü Mars'ta ev sahipliği yaptığım projelere de çok alışkındık. Ee, zor da bir şey. Yani bireysel ve bağımsız olarak sanat politiklerini sürdürmek de zor ama bağımsız bir mekanın sürdürülebilirliğini korumak da aynı derecede çetrefilli. Mars'tan başlayalım. Diğer projelere geçelim isterim. Evet teşekkür ediyorum. Bu arada davetin için Çelenk. Ee, Mars, Mars devam edecek elbette. Yani... E Fakat bu sene biraz ara vermek istedim. Çünkü geçen sene bütün seyahatlere rağmen e, çok dolu bir programı gerçekleştirmeye çalıştım. E, dışarıdan da olsa bir şekilde yaklaşık 6 tane sergiyi e, kurmayı başardık. E, fakat bu sene bir, bir ara verip biraz daha böyle nefeslenmek, soluk almak istedim. Belki biraz Berlin ve İstanbul arasında bir takım işbirlikleri gerçekleştirmek, belki biraz format değiştirmek, yani çok böyle uzun kalıcı sergiler yerine daha event, daha günlük etkinlikler. Hı hı. Çünkü sergiler kendi başına hem çok uzun zaman burada olmayı gerektirecek şeyler, hem de form değiştirmesi bence bir mekanın biraz daha böyle içerikli de değiştirmesi ilginç olabilir. Ve bakalım ben de merak ediyorum neler olacak ama e, bit, bittiğini söylemiyorum. Okay tamam hmm. Mars'ı özledik evet. şimdiden. <gülüyor> Tekrar hayatımıza dahil olsun istiyorum takipçilerinden biri olarak. Ama sen Pınar Öğrenci... Fırat'ine tabii ki devam ediyorsun. Hatta Grisghaft'ta söylediğim gibi iki tane önemli biyeneralde yapıtların izleyiciyle buluştu. Önce onlarla konuşmak istiyorum. Sonra da uzun süre geçirdiğin Meksika'daki araştırmaların sonucunda oluşturduğun bir sunum performans var. Yakında Berlin'de ki şanslı insanlar Hı. takip edebilecekler. Ona da programı tamamlarız diye düşünüyorum. 12. Gwanju Bienali, ardından da 6. Atina Bienali. Gwanju'ya gitmedin sanırım birebir değil mi? Öyle o yüzden Gwanju kentiyle ilgili ya da Bienalle ilgili izlenimlerini sormayayım. Hı. Ama Gwanju devletin de çok yoğun desteğinin olduğu, oradaki müzelerin de sahiplendiği Hı. büyük ölçekli bir bienal. yani bütçesel anlamda da e, sergiye katılan sanatçılar vesaire anlamında da tarihleri 7 Eylül 11 Kasım'dı. Ee, tamamlandı ama 43 ülkeden 156 sanatçı ağırlamışlar. Çok önem verdiklerini biliyorum yani ulusal Hı -hı. bir e, ve kent kent tanıtımına dair de bir mesele onlar için. Bu seferki başlığı da Imagined Borders, Borders'mış. Yani hayal edilen sınırlar. Evet. Diyelim. E, senin de çalıştığın meselelerde özellikle bu göç, kentsel dönüşüm, asimilasyon, milliyetçilik falan bütün bunlarla da alakadardır hı hı. eminim. Sen orada hangi işini gösterdin, neler söylemek istersin? E, Garintia Gabbano e, küratörlerden biriydi. Altı küratörlü bir sergiydi. E, her küratörün e, oluşturduğu bir takım sergiler vardı ama hepsi aynı başlık altında birleşen büyük bir sergiydi. Ben de son sergiden depodaki üstümüzden de, depodaki sergiden üstümüzden hafif bir es, rüzgar esti işi e, ne e, gösterdim orada tek bir projeksiyonla gösterildi iş aslında ee, üçlü bir versiyonu da var değil mi üçlü bir versiyonu vardı üç evet, kanallı işte. bir video instalasyon olarak da sergilenebiliyor. aslında dört kanalı dört mü dört kanalı daha dökümantar E, videolardan oluşan bir işti ama esas ana video e, arka planda dönen e, Udlu bir Udun kayıp hikayesini anlattığım bir işti hikayesini ee, bize anlatır mısın bu e, üstümüzden bir rüzgar e, hafif bir rüzgar esti Fayruz'un bir şarkısı Fayruz'un bir şarkısının adı aslında Nassan Elayna Elhavva isimli bir şarkı bu da bir, bir şekilde aslında göçün böyle sim, bir tür simgesi olmuş bir şarkı e, Orta Doğu coğrafyasında Ee, bu bir e, şeyin bir, bir göçmenin e, batıya göçü sırasında neleri alıp neleri alamadığını yanında taşı, taşıma kapasitesi insanların taşıma kapasitesi Ile bir iş Ve öncelikleriyle, öncelikleriyle de. Öncelikleriyle de bir ilgili bir iş, yani evet. Genelde bir bavulun alıp gidebiliyor bu göç meselesiyle ilgili. Evet. Bu bavulla mesela çok odaklanıyoruz bunun üzerine çalışan sanatçılar, araştırmacılar, belgeseller var. Ama tabii öncelik yani buradaki zaten, kişi udunu almış değil evet. mi? Evet insanların aslında valiz taşımaya bile şeyleri yok, evet. izinleri yok anladığım. Belki küçük bir sırt çantası hı hı. ya da küçük bir el çantası gibi buradaki söz konusu kişi aslında genç bir göçmen olduğu için tek varlığı enstrümanı ve onu taşımaya çalışmış tabii bu enstrüman aslında bir şekilde bir onun kayıp hikayesi aslında bir tür sandal ve böyle bir tekne yapısına da benzediği için odun yapısı aslında sembolize ettiği şey bir taraftan bir ev ya da bir araç bütün bir, bir hayat bir yaşamı simgelediğini düşünüyorum evet bir o dönem yani bir 2017'lik sergi ve onun çerçevesinde oluşan işler göçün direkt kendisiyle değil ama eee taşınan taşınamayan varlıklarla kültürel varlıklarla ya da kültürel hikayelerle materyal kültürle materyallerle evet edindiniz. ilgili işler ürettim. Yani o bir işte şarkının dönüşümü bir eee bir e, milli marşın dönüşümü geçirdiği yolculuklar yolculuklar sırasındaki e, transformasyonu ve işte bir udu'nun aynı zamanda e, hikayesi yer değiştirmesi. Ee, insanlarla birlikte biraz bu, bu buralara bakmaya çalıştım. Ve çok farklı Hı. bir coğrafyada, yani tabii ki kendi içlerinde benzer meseleler yaşayan bir yerde ama Orta Doğu'dan ya da Türkiye ve çevresinden çok farklı bir coğrafyada Guanju Biennale'inde izleyiciyle buluşmuş oldu. Peki senin daha iyi bildiğin bir coğrafya, yani oldukça da iyi bildiğim bir coğrafyadaki bir BNL'e de katılımı var. Daha önce Artist at Risk kapsamında hı hı. yine Atina BNL ile ilişkili olarak orada bir misafir sanatçı programına katılıp evet. projeler hayata geçirmiştin, sunumlar vesaire yapmıştın onu hatırlıyorum. Dokumenta döneminde evet. de hı hı. Ee, ki görüşmelerimizden de hatırlıyorum seninle. Ama bu sefer 6. Atina BNL'inde Onun da tarihlerini aktarayım. 26 Ekim 9 Aralık daha yeni e, bitti diyebiliriz. Hı hı. Enteresan da bir başlığı var. Anti, çok provokatif böyle hı hı. E, bir başlık. E, o, bu Biennale'de işlerinle e, katıldın. Orada neler yaptın? Ve biraz belki böyle Atina Yunanistan o deneyiminden de burada bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Tabii. E, 2017'de Atina'daydım. Artist Red Risk ve e, Atina Biennale'nin iş birliğiyle orada bir... E, Bir residency programına katıldım. Ve çok üretken bir dönem geçirdim aslında. Hem Atina'da hem Siros ve Tinos adalarında bir takım projelere başladım. işler üretmeye başladım. Lokal yerel sanat ortamıyla tanışıklıklarım oldu. Ve o dönemde Atina Bienalinde gösterilmek üzere bir iş üzerine aslında konuştuk. Bu işte Led Light City İstanbul'du. Kırmızı ışıklı şehir, led ışıklı şehir İstanbul e, işiydi. E, daha önce İstanbul'da gösterdiğim bir işini sola sergide de göstermiştim. Ben de Salt Galata'dan evet, hatırlıyorum. Evet, Salt Galata'da. Hemen içeri girip merdivenlerden çıkıp arkamıza kapıya doğru evet. döndüğümüzde görüyorduk. Çok ekranlı bir yerleştirilmiş. İlk kez orada gösterdiğim Hı. bir iş. Çok da güzel bir gösterimdi. E, yine benzer bir e, sunumla e, bir biçimde beş ekranı giriş kapısının üzerine astık e, bir telekomünikasyon binası. Ya Tam çünkü, da yerini bulmuş aslında. Evet tam yerini buldu çünkü iletişimle ilgili bir bina. Bütün bu e, posta ve telefon, telegraf vesaire işlerinin e, merkezi olan fakat kriz vesaire dolayısıyla kapatılmış bir yapı e, kullanıldı BNL için. E, onun giriş e, holüne asıldı. E, tabii bütün bu göç yolu üzerinde oluşu Atina'nın İstanbul'un da aynı şekilde hı hı. E, ve bu iki şehir birbirine e, ticaret yolları üzerindeki iki şehir bir taraftan da ve göç yolu üzerindeki şehirler. E, liman şehirleri aynı zamanda. Evet ama aynı zamanda liman şehirleri ve zaten tarihsel olarak birbiriyle çok iç içe geçmiş e, iki şehir. Evet. Dolayısıyla ya yani İstanbul'dan gelen bir işin orada hemen giriş kapısının üzerinde gösterilmesi aslında güzel bir başlangıçtı bir yener için memur kaldım söyleyebilirim gösterimden İşi biraz <gülüyor> anlatmak ister misin çünkü senin proteinin böyle iki biraz tabii basitleştirmek basitleştirmem gerekecek ama iki damarı varsa ilk ki belki Guanju Bienalinde sergilenen işin daha ağırlıklı olarak ikincisi de bu let Kent gibi evet, işler, daha evet, kentsel evet. meselelere de Hı -hı. özellikle e, vurgu yaptığın Hı -hı. işler. O yüzden işin içeriğini de biraz daha konuşalım isterim seninle. İşin bahsetmek isterim. Led Light City İstanbul e, 2013'ten itibaren 2013-2015 arasında İstanbul e, şehrindeki hareketli e, reklam tabelalarının, e, kayan yazı dediğimiz reklam tabelalarının e, arşivlenmesiyle oluşturuldu. 8 ekranlı bir işe dönüştü. Ve her ekran aslında başka bir mahalleyi, başka bir semti simgeliyordu. Hangi semtler? Mesela Aksaray, Taksim, Nişantaşı gibi daha Arap nüfusun yoğun olduğu ve aynı zamanda ticaret hacminin de büyük olduğu yoğun şeyler, kent merkezleri. Benim için bir taraftan da tabii kendi göçümle de alakalı aslında. Çünkü İstanbul'a ilk göçtüğümde ışıklarıyla... Büyülendiğimi hatırlıyorum. Ve hareketleriyle, kaotik yapısıyla Van'dan, hani hı hı. İstanbul çok büyük bir şeydi benim için. Çok büyük bir dönüşümdü. Ee, ve kentin bütün bu kaotik yapısını ve şimdi artık gittikçe dijitalleşen ışıklara boğulan e, ve bütün bu farklı kültürleri de içinde aslında barındıran Yani tüm bu Arapça, işte Türkçe, İngilizce, e, Yunanca, Rusça yazıları barındırıyor bu iş. E, i̇nsan hareketlerinin de barındırıyor aslında bir taraftan. E, mimariyle ilişkisi var dediğin gibi. Çünkü bütün bu yazılar bir şekilde bina yapı cephelerinden e, oraya e, alındı. E, e, kesilip yerleştirildi. Dil ve ticaret ve bütün bu akışkanlık aslında bir taraftan bu, bütün oradaki kayan... E, görseller insanların hareketliliğini de aslında çağrıştırıyor. Sanki her biri bir insanın, bir kişinin hikayesiymiş gibi de düşünebiliriz. Görsel olarak da çok güçlü bir iş. Teşekkürler. Ha, hakikaten evet. <gülüyor> ne güzel. İyi ki Salt'ta görmüşüz depoda da vardı. Aynı zamanda İstanbul'da evet. değil mi? Bu Her ikisini de görmek mümkündü. Ama e, 26 Ekim'den 9 Aralık'a kadar da anti başlıklı 6. Atina Bienali'nde bir telekomünikasyon binasında gösterildi. Antiye ne diyorsun. Onu da konuşalım isterim. Bunlar. Çok provokatif bir başlık. Her şeye karşı yani. Evet. <gülüyor> Biraz e, aslına bakarsan e, batılı bir gözle baktı bakılırsa e, eleştirilebilecek bir şey. Çünkü kullandığı estetik dil e, batılı estetik dil tırnak içinde onun biraz dışında farklı bir dili, dili vardı gerçekten. Biraz zorlayıcı bir dil kullandıklarını düşünüyorum. Daha çok genç bir dil bir taraftan. Ee, ama e, bir taraftan da Atina'nın e, Atina kentinin iyi bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Atina böyle bir yer zaten. Ruvulu yani, sanki yansıtıyor. Atina'nın evet, bütün o biraz agresif, biraz neşeli, biraz um, kavga, biraz anarşist, hatta. anarşist krizle müdahale etme biçimleri, mücadele etme biçimleri filan, bütün bu kaosu belki de iyi yansıtıyordur. Tam tam kesin bir şeyler söylemek zor bu sergi için, zor bir sergiydi. <gülüyor> Ama çok iyi işler gördüğümü söyleyebilirim. Atina Bienali sanki genel çizgisi de hep bu yönde. Yani diğer bienaller giderek daha böyle estetik olarak daha ana akım ayaklaştıkça tırnak içinde kullanırım o fuarlaştıkça müzeleştikçe Hı -hı. sanki Atina Bienali giderek o sınırları daha da zorluyor. O anlamda evet. hani bienallerin evet. o daha en azından iyi ya da kötü daha denemece daha evet. deneyselci yanını ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bir performatif bir bir herhalde. Yani ben çok e, ilk günler 4-5 gün boyunca hatta bir hafta boyunca e, inanılmaz sayıda performans izledim. Kentin genelinde de iş üretmekten çok e, daha çok e, tartışmaya yönelik ve günlük Hı -hı. aksiyonlara yönelik e, performatif işlerin e, çok e, ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, işte bu biraz da bu yüzden yani böyle büyük büyük enstelasyonlar, kurulmuş işler, büyük prodüksiyonlardan çok daha böyle gerçekten de ıı, izleyiciyle de konuşan ve performatif işler ıı, çok ağırlıklıydı. Dediğin gibi bu oranın gerçekliğiyle alakalı da olabilir. Evet. Yani bütçe evet. mekan evet. imkanları vesaire. Kimse yani çok az insanın iş ürettiğini gördüm. E, o yüzden daha aksiyona yönelik belki bir bir taraftan da ciddi bir kriz var yani o krize de karşılık e, zannediyorum bir şey tepki verme biçimi <gülüyor> olarak e, Bu tür işler ürettiklerini düşünmeye başladım. Evet. Atina Beyleri çok zorluklar da geçirdi. Demin de seninle evet. konuşuyorduk. Sen de hatırlattın eğer yani önümüzdeki Atina Beyleri de en azından garanti altına alacak bir kaynak bulmuşlar. Evet. Devlet fonları, Avrupa Birliği destekleri hı hı. vesaire gibi. Ama yani kaç kere Atina Beyleri çok büyük zorluklar yaşadığı gerçekleşti, gerçekleşemedi. Tam bu sırada işte Dokumenta gibi devasa, bütçeli bir dünyanın en büyük ölçekli sergi formatı resmen rol çaldı. Atina'ya geldi ama gerisinde <gülüyor> boş binalar bıraktı gitti ve <gülüyor> yerel de bu çok tartışıldı. Yani Dokumenta oraya geldi, ne yaptı, kente ne evet. gibi bir katkı sundu ya da kentle ne kadar ilişkiye geçti aslında. <gülüyor> gibi. Sen de tam o sırada orada misafir sanatçı programı evet. resimsiye katılıyordu. Evet. Yani şeyi söyleyebiliriz. E, lokal e, Yunan e, izleyicinin çok fazla gezdiğini gördüm. Hı hı, Atina biyeneli. Atina biyeneli. Evet. Yani bu kadar çok insan nasıl haberdar oldu? Nasıl gerçekten? Yani orada olduğum bir hafta boyunç süre boyunca e, şeydi. Çok fazla izleniyordu sergi. Harika. Peki Berlin'e dönelim. Aslında biraz Meksika'ya da uzanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Tam hariçten sanat Harika. durumundayız. Şimdi sen bir süredir Pratina Berlin'de devam ediyorsun. Bir sanatçı vizen var. Oraya da yerleşmiş durumdasın. Burada da yakın dönemde bir sunum performansın olacak. Bunu duyurmak isterim buradan. Hem de içerinde seninle konuşmak isterim. 30 Ocak'ta Berlin'dekiler ya da yolu o dönemde Berlin'e düşecekler için buradan duyurmuş Olalım Transmediale döneminde hem de o yüzden bir parçası. Bir parçası. Evet. Dolayısıyla yolu düşenler Hı -hı. Türkiye'den de ya da bu programı dinleyenlerden de olabilir Transmediale. Çünkü hepimizin takip etmeye çalıştığın ya da benim en azından çok gitmek isteyeceğim her zaman gidemesem de bir bir format. E, Berlin'de, e, Berlin biraz güneyinde, Noya köyünde aşağısında hatta District Berlin adlı bir mekanda Purple Panic. 43 başlıklı bir sunum, performans. Bu senin geçtiğimiz yıllarda Meksika'da yaptığın araştırmalar, oradaki izlenimlerin, hatta orada ortaya koyduğun bir performansın devamı evet. niteliğinde diyebiliriz. Anlatır mısın bize Purple Panic adı nereden geliyor, içeriği nedir? Evet, biraz uzun bir hikaye ama çok kısa özetlemeye çalışayım. Purple Panic, jacaranda çiçeğinden çıkan bir terim. Jacaranda ağacı tropik bir ağaç ve Meksiko City'nin e, her tarafında da çok kolaylıkla görebileceğimiz bir ağaç. Purple panic e, terimi e, sınav stresini, öğrencilerin sınav stresini anlatmak için kullanılan bir terim. E, baharla ilgili bir şey aslında. Çiçekler açınca. Evet. Şöyle diyorlar, Jacarandalar açtıysa ve eğer hala sınavlarına hazır değilsen bu seneyi unut. Seneye bakarsın. Bu yani. ben <gülüyor> <gülüyor> kabak geltilere değil mi? Sonra baharda Aynen, bahar. ee, ve sınav dönemi vesaire ve tam ben oradayken bahar dönemiydi ee, ve kayıp öğrenciler vardı. 43 öğrencinin kaçırılması olayıyla ilgili ee, kayıtsız kalmanın imkansız olduğu bir yer, bir, bir şey, bir olay çünkü kentin her tarafında bu kayıp öğrencilerin fotoğrafları vardı. Ve ben de onlarla ilgili bir şey yapmaya çalıştı, ist, istedim. Ee, ve bu 43 öğrencinin anısı için e, sokaklardan çakaranda çiçeklerini topla çipürdüm. Özellikle Meksiko City şehrinin e, hafızasında önemli, e, önemli yeri olan ana caddelerden. Ve sonra e, Tetehocco Meydanı'nda. Bu gençler için bu jacaranda topladığım, topladığım jacaranda çiçekleriyle bir e, bir performans e, yaptım. E, orada yapmamın sebebi de bu 43 öğrenci Guadalupe'dan e, Mexico City'e e, 1968'deki Tlatelolco katliamının 300 kişiden fazla öğrencinin öldürüldüğü katliamın anmasına giderken çocuklar e, kaçırılıyorlar. Dolayısıyla bir tür aslında şiddetin Döngüselliği söz konusu yani 68'den günümüze uzanan bir şiddet gittikçe artan bir şiddet yani son yıllarda çok ciddi bir şey var kayıp e, ya da e, öldürülen gençler öğretmenler kadınlar e, şiddet burası böyle bir döngüsel bir şekilde devam ediyor ve ben burada bu işte aslında e, jakarandayla ve mevsimlerin döngüselliğiyle bir şekilde aslında bunu hı hı. E, sembolize etmeye çalıştım. Ve daha sonra bu filmi editlerken e, filmin üzerine bir metin okumak istedim. E, video kaydımın üzerine. E, ve dönem üzerine daha fazla e, araştırma yapma şansım oldu. 68 dönemi üzerine. E, ve bu tarihi okurken özellikle yapılı çevrenin e, 1960'lar, 40'lar, 60'lara, gelince 70'lere gelinceye kadar oluşturulan yapılı çevrenin... E, Devletin şiddet pratiğiyle e, nasıl ilişki kurduğunu ve bu bu pratiği nasıl beslediğini mimar mimarlıkla şiddet arasındaki ilişki arasındaki ilişkiyi e, 68 dönemi üzerinden nasıl okuruz diye e, düşündüm. 3 bina e tipolojisine odaklanıyorsun evet. değil mi 3, burada? Üç yapı seçtim. Hı hı. Biri e, aynı dönemde 68'de gerçekleştirilecek olan olimpiyat oyunlarının turist kitlesini çekmek için yapılan inanılmaz büyük bir otel binası. Tamamen politik bir girişim o açıdan evet, baktığınız zaman. Evet çok büyük bir bina. Diğer binalarla karşılaştırıldığında ölçek olarak ciddi ezici bir yapı ve 30 yıl boyunca iskeleti açık bir şekilde tutuluyor çünkü bitiremiyorlar. Ve daha sonra da 90'larda World Trade Center'a dönüştürülüyor bina. O da manidar. Evet çok manidar. Daha sonra ikinci yapı da 1900 tam 1900'de yapılan e, Leconberry Palace diye geçen e, bir hapishane binası. Adı saray ama kendisi. Adı hapishane. saray çünkü sadece cephesi e, duvar şeklinde bir e, sarayı andıracak şekilde yapılıyor. Bizim biraz top, Topçu Kışlası'na benzeyen hı bir cephesi hı hı. var, uzun bir cephe. Fakat arkasında duvarlar içerisinde bir e, E, tam Foucault'un tarif ettiği e, panoptikon ortasında gözetleme kulesinin olduğu ve ışınlarla e, ışınsal bir şekilde eee koş yapılarının barındırıldığı bir şey mimari kompleks çok büyük bir kompleks. Burası da yaklaşık 800 kişi için yapılmışken 70'lerde 4000'den fazla hmm. e, mahkumun eee Aynı mekanda sıkışık bir şekilde yaşadığı ve koşulların gittikçe kötüleştiği. Ne kadar ortak ee, trajedilerimiz, ortak geçmişlerimiz evet, var diye düşündürüyor insanı. E, yaşama koşulları arasından çok eleştirilen bir yapı. Hı -hı. Ve 68 kuşağının e, mahkumları bu binada tutulmuş. E, fakat bu binanın da ilginç bir şekilde hikayesi e, çok parodik. Çünkü e, o da Ee, ulusal bir arşiv binasına dönüştürülüyor. Ve bir taraftan hem 68 kuşağının ve daha öncesinin tabii e, yaşadıklarının e, hafızasını e, fiziksel olarak taşıyor. Hı hı. Binanın izleri var çünkü. Tabii. Bir taraftan da bütün video, video kayıtları, fotoğraflar e, e, belgelerle bir belgeler, hafıza merkezi. Bir hafıza merkezine dönüştürülüyor. Bu binanın da dönüştürülmesi Geçirdiği dönüşüm çok ilginç geldi bana. Üçüncüsü de Nonoerko-Tretelko konut kompleksi. Bu da bu 300 öğrencinin öldürüldüğü katliamın tam bulunduğu bölge. Oranın da tarihi ilginç. Burası da burası da bir Demiryolu A üzerinde bulunuyor. Meksiko City'e köyden özellikle kırsal bölgelerden gelen göçün tam e, karşılandığı bölge. O. Biraz böyle gece kondu, işte şey, pavionlar, ucuz oteller e, rin, e, ve barındırdığı kitle de proleter bir kitle e, ve 60'lardaki... E, yapılaşma koruyusu içerisinde bu bölgenin temizlenmesi planlanıyor ve çok büyük bir konut kompleksi projesiyle bütün bu insanlar oradaki bütün e, şey göçmen köylü ve proleter kitle şehrin dışına atılıyor tabii. ve yeni ofis çalışanlarına e, daha <gülüyor> e, evet daha farklı bir kitleye hitap eden bir konut kompleksi yapılıyor ve bu konut kompleksi de 85'teki büyük depremde çok büyük zarar görerek yıkılıyor. <gülüyor> Tüm i̇şte bu binaların bu trajik hikayesinden yola çıkarak e, performans boyunca 68'i anlatıyorum ama aslında yapı tarihi ve insan tarihi üzerinden bir bir dönem anlatma çabası diyebiliriz. Pınar harika çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok iyi özetledin. Purple Panic 43 ee, District Berlin'de 30 Ocak saat 8 akşam evet, 8'de evet. umarım İstanbul'da da karşımıza çıkar, <gülüyor> elimizden geleni yapacağız. Berlin'deki <gülüyor> çalışmalar için ben başarılar e, diliyorum. Önümüzdeki dönemde tekrar Meksika'ya gitmen de söz konusu. Evet, Orada da araştırmalarına devam edeceksin. Pınar öğrenciyle birlikteydik. Pınar teşekkürler tekrar görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. <gülüyor> Harikiden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. öğrenilebilirsin ha? Çelenk barkra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bilvea daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.